Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur İyi günler sevgili açık radyo dinleyicileri ben Selim Badur Ben Ayşegül Tözeren Ben 5 Ocak 2024 95.0 açık radyodayız. Her cuma olduğu gibi saat 13'te baştan önce sağlık programında birlikteyiz ve bu 2024 yılının ve Ocak ayının ilk programında konuğumuz çok değerli bir konuğumuz var. Önemli bir konuyu konuşacağız. Ben Ayşegül'den yine rica edeyim konuğumuzu tanıtmayı. Evet konuğumuz da, konuğumuz da çok değerli. Ee, konumuz Ufuk As Demir, Profesör Doktor Ufuk As Demir, Marmara Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından. Ee, bugün konumuz da çok değerli, antibiyotikler. Ee, bir taraftan mucize, ama bir taraftan da e, distopik senaryoların sağlık için e, ana kahramanlarından biri, direnciyle birlikte antibiyotikler. Bu antibiyotiklerin biraz iki uçlu cennet-cehennem kısmını konuşuyor olacağız bu programda. Ee, çok teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle ta, tanıtımda <gülüyor> başladım ve fark etmişsinizdir e, sevgili Hasdemir. E, programı beraber yaptığım e, arkadaşımın edebi yönünü de gördüm <gülüyor> değil mi? Yani tanıtırken Çok teşekkürler. Çok teşekkürler geldiğin için aşırı <gülüyor> e, belirttiği gibi e, Marmara Üniversitesi Fakültesi'nde Görebilmesin ama aynı zamanda Türk Mikrobioloji Yemiyeti Antibiyotik e, Standartizasyon e, grubunda da e, çalışmalarınızı sürdü, sürdürüyorsunuz, eğitimlerinizi. E, önemli bir konu, aşağıda belirttiği gibi antimikrobiyal direnç. Çünkü e, bu antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu ölümler ve bu sorun ciddi bir sorun, ciddi bir e, boyuta erişmekte. Ve dünya sağlık örgütü dünyadaki sağlığı tehdit eden 10 maddenin içinde bu konuyu da ele alıyor. Biz biraz geciktik çünkü 18-24 Kasım'da bu antibiyotik direnci farkındalık haftası kutlanıyor. Biraz geç olarak konuyu ele alıyoruz ama geç de olsa ele alınmakta yarar var. Peki başlamak için bize bir parça bu deyimlerde yani antibiyotik, antimikrobiyal ve direnç konularına biraz açar mısın tamların ne olduğunu? Örnekle ee, tabi birbirinin yerine kullanılabiliyor antibiyotik antimikrobiyal aslında anladığımız şey çok da e, birbirinden farklı şeyler değil ama belki birazcık detaylandırmakta yarar var ee, antibiyotik deyince aslında <gülüyor> e, bakterilere karşı etkili e, doğal e, bileşikleri anlıyoruz doğal bileşik derken aslında antibiyotiklerin kendisi bizzat e, mikroorganizmaların ürünleri olan moleküller. E, mikroorganizmalar biliyoruz doğada çok yaygın olarak bulunuyorlar. E, tek hücreli canlılar, e, bakteriler e, ve diğer bazı e, tek hücreli canlılar ve bunlar bulundukları ortamda kendilerini diğer bakterilerden, diğer mikroorganizmalardan korumak için bir takım maddeler üretiyorlar. Bu bir evrimsel gelişiminde bir geliş sonucunda kendilerini koruma sistemi ve bu maddeler aslında bizim bugün bildiğimiz ve 1940'lardan beri tıbbın, modern tıbbın hizmetine giren ve çok miktarda hayatı kurtaran antibiyotikler üretiyorlar. Antimikrobiyal deyince antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkili dedik. E, mikroorganizma grubu daha geniş bir anlam. Bunun içinde bakteriler dışında diğer tek hücreli canlılar da bulunuyor. Mesela e, mantarlar bulunuyor. Bazı tek hücreli parazitler bulunuyor. E, tek hücre olarak adlandıramayacağımız, Selim hocamın uzmanlık konusu tabii ki, Virüsler bulunuyor. Dolayısıyla antimikrobiyal hepsini kapsıyor. Antiviralleri, antiparaziterleri antibakteriyelleri. Biz antibiyotik direnci dediğimizde bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdiği e, direnci. Aslında evet. bir anlamda kendi ürettikleri moleküllere karşı bir de direnç geliştiriyorlar. Ee, ve antibiyotiklerin kaynağı esas olarak toprak bakterileri adinomichet denilen toprak bakterileri bugün bizim kullandığımız antibiyotiklerin %95'inin kaynağı doğal moleküller doğal moleküller dediğin e, bu nedenle hani, e, bunlar kimyasal bir takım sentezler sonucunda elde edilen e, ürünlerdir ...yabancıdır vücudaki... ...yapaydır. Böyle değil mi o zaman? Yani kimyasal yapılışı olan... ...antibiyotikler yok mu? Tamamen sentezlenerek... ...elde edilen antibiyotikler Yani 2000... ...aslında yeri gelmişken onu da... ...söyleyeyim. İlk olarak... ...1928'de... ...Alexander Fleming... ...İngiltere'de kazayla aslında... ...laboratuvarda çalışırken... ...ilk antibiyotiği penisilini... ...keşfediyor bir mantardan üretiyor bunu. Bir e, pensilyum denen bir mantardan e, üretiyor ve saflaştırıyor. ve 1940'da ilk antibiyotikler devreye giriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda çok hayat kurtarıyorlar. Ve bunlar e, bakterilerin ürettiği sekonder metabolit ikinci bir e, ürün. Tabii ki doğal ama doğal e, Artı tıpta çok yaygın kullanılmalarının nedeni insanlardaki toksik etkilerinin düşük olması. Çünkü bizim hücre yapımızla bizde hastalık yapan mikropların hücre yapıları evrimsel süreçte birbirlerinden ayrılmışlar. Dolayısıyla bizim hücrelerimize toksik etki yapmıyor antibiyotikler genel anlamda. tabii ki e, belirli. Bölgelerde belirli hücre tiplerine toksik etkileri olabilir ama ilaç olarak diğer ilaçlardan e, onları ayıran en önemli özellik seçici toksisteleri yani mikrobu öldürmeleri ama insan hücresine ya da hayvan hücresine zarar vermemeleri. Tabii ki bu anlamda çok güzel, çok iyi bir ilaç grubu e, olarak görülebilir. Peki, e, antibiyotikleri böyle bir e, tanımını yapıp ne olduklarından bahsettikten sonra, böyle bir girişten sonra ben sözü Ayşegül'e bırakmadan önce, bu dirençli bakteriler dediğimiz e, konuya ve bunun neden bir sorun olduğuna e, geçmek istiyorum. E, nedir e, e, antibiyotiklere dirençli bakteriler? Nereden ortaya çıkıyor bunlar? Tabii bu e, bir yani, e, özellikle... E, Antroposen dediğimiz insan eliyle yaratılan olumsuzlukların bir tanesi. Bu konuyu açalım istersen bir müzik arası vermeden önce. Tabii ki. Ee, aslında e, antibiyotiğin keşfiyle beraber dirençli bakterilerde e, saptanmaya başlamış. Penisilin keşfedilmiş, penisilin dirençli bakteri. Arkasından metisilin keşfedilmiş, ona dirençli ve böylelikle aslında antibiyotiklerin altın çağı dediğimiz 1940'la 1970 yılları arasında 80 ne kadar uzanabiliriz. Bugün kullandığımız antibiyotiklerin çoğu keşfedilmiş. 1980'lerden bu yana keşfedilen antibiyotik sayısı çok sınırlı. 1 ya da 2 lipopeptit antibiyotikler var 85'te onların da kullanıma girmesi FDA onayı alması 2005'i buldu. Yok antibiyotik yok artık doğal antibiyotik keşfedilmiş antibiyotikler yok. E her antibiyotik kullanıma girdikten sonra tıpta hastalıkların tedavisinde kullanıma girdikten sonra bak dirençli bakteriler de ortaya çıkmış ve bunlar giderek yayılmaya başlamış. Buradaki yayılmanın en önemli itici gücü Bugün Dünya Sağlık Örgütü ve çeşitli e, sağlık kuruluşlarının e, kuvvetle vurguladığı noktalar bir kere antibiyotiklerin çok kullanımı, gereksiz yere çok kullanımı, yanlış kullanımı, e, antibiyotiklerin e, yanlış şekilde kullanımı e, ve e, hayvancılıkta, tarımda, ee, antibiyotiklerin e, büyüme, hayvanların büyümesini destekleyici amaçla hayvanlara verilmesi seçilim yaratmış. Yani duyarlıları öldürmüş dirençli bakteriler hem bizim vücudumuzda hem hayvanların vücudunda hem bitkilerde hem çevrede yayılmaya başlamışlar. Normalde e, bugün biliyoruz ki, gelişmiş canlıların, insan gibi ya da memeli hayvanlar gibi bunların vücudu birçok mikroorganizmayla kolonize halde. Bunların büyük bir kısmı da bakteri. Yani bu söylediğimiz bakteriler. İşte biz ne kadar çok antibiyotiğe maruz kalırsak, tabii ki gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanılacak ama gereksiz yere ve çok miktarda antibiyotiğe maruz kalma vücudumuzdaki, Normalde zarar vermeyen bazı bakterilerin durduk yerde duyarlı olanlarının ölmesine mutasyonla dirençli durumda olanların seleksiyonla seçilimine neden olur. Ve bunlar bir gün bir hastaneye düştüğümüzde herhangi başka bir nedenle örneğin bir kalp ameliyatı geçireceğiz ya da bir ortopedik ameliyat geçireceğiz. İşte bu sessiz sakin duran dirençli bakteriler ya kendimizdeki bakteriler ya da halksa e, pardon sağlık çalışanlarının e, aktiviteleri sonucu hastalara bu barak bakterilerin bulaşmasıyla çok ciddi sorunlara yol açıyorlar ve dolayısıyla bu günümüzde artık e, Dünya Sağlık Örgütünün e, açıklamasına göre ve Lancet'te de yayınlandı e, çok prestijli bir dergi biliyorsunuz 2019'da 1.3 milyon insanın ölümü direkt olarak antibiyotik e, direnciyle direkt olarak ilişkili. 5 milyon insanın ölümü de aynı yılda indirek olarak antibiyotik direnciyle ilişkili bulunmuş. Dolayısıyla sizin de e, Selim başta belirttiğiniz gibi e, ilk Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığını tehdit eden ilk 10 bu ıı, nedenden bir tanesini antibiyotik ve diğer antimikrobiyal direnç olarak ıı, gündeme getiriyor. Ve 2015'te işte antibiyotik direnciyle başa çıkmak için bir global ıı, aksiyon planı ortaya koydu. Tabii ki hedeflerine henüz ulaşamadı bu plan. Bu önemli konuyu müzik arasından sonra sürdürücüye de hemen aşırıya bırakacağım. Ee, bu bölümde verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler Sayın Asdemir. Şimdi ilk müzik arası e, dün yaşamını yitiren bir tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu, şarkıcı, 1937 doğumlu Ayla Algan'dan gelecek. Kendisi Yunus Emre şiirlerini e, tanıtan, e, Savaş'a karşı şarkıları ile UNICEF onur ödülünü alan, Paris'te New York'ta, Berlin'de tiyatro çalışmalarını çok başarılı bir şekilde yürüten ve belki de Birçok bilginin arasında bir hoş bir e, e, bilgide Hamlet'i oynayan dünyadaki sayılı kadın oyunculardan bir tanesi olarak tanıyoruz kendisine e, kendisine buradan bir merhaba demiş olalım Ayla Algandan dinliyoruz sen de katıl bize 5 Ocak 2024, Önce Sağlık Programı'ndayız. 95.0 Açık Radyo'da Ayla Algan'dan Sen de Katıl Bize isimli parçayı dinledik ve buradan da kendisine bir merhaba demiş olduk. Evet, konuğumuz Prof. Dr. Ufuk Asdemir. Antibiyotik direnci sorununu konuşuyoruz ve sözü ben Ayşegül'e bırakıyorum. Evet, Ayşegül, sen Evet, birçok konuyu konuşuyoruz. mikrobiyoloji oldu mu? Konu da geniş. Ee... Ben e, antibiyotik dirençlerine bir e, virgül koyacağım, başka bir soru soracağım ama antibiyotik dirençleriyle ilgili şunu da sormamız gerekiyor. Bir pandemi dönemi yaşadık, bir COVID dönemi yaşadık. E, burada e, COVID'in tabii ki hekimler bir virüs nedenli olduğunu e, biliyorlardı. Fakat sekonder enfeksiyonlar için çok da antibiyotik kullanıldı bu dönemde COVID döneminde. Yani bu gerekçe söylenerek kullanıldı. Siz COVID dönemindeki antibiyotik kullanımı nasıl yorumlarsınız? Gerçekten gene sağlık organizasyonlarının Dünya Sağlık Örgütü dahil ülkemizde ve diğer ülkelerdeki organizasyonların yayınlarına, bu konudaki değerlendirmelerine baktığımızda, koin gerçekten e, belirli antibiyotiklerin kullanımında tüketiminde e, artışa yol açtığı ileri sürülüyor aynı zamanda bu e, pandemi sırasında e, özellikle belirli bakterilerin e, antibiyotik dirençli bakterilerin saptanma hızlarında saptanma e, düzeylerinde de artış olduğu belirli ülkelerden bazılarında değişim yok ama bazılarında artış olduğu bildiriliyor. Bizde de bu benim de içinde olduğum bir çalışma bu konuda Türkiye'de de yayınlandı. Örneğin bunlardan bir tanesi Dünya Sağlık Örgütünün de verdiği geniş kapsamlı çok sayıda ülkenin dahil olduğu bir çalışmada. Ee, çok yakından bildiğimiz eee Ecoli, Eşerşiya e. coli adlarını belki dinleyicilerimiz de duymuşlardır daha önce. Yine hastanelerin baş belası olan e, bir 1 2 bakterimiz daha var. E, işte adlarını burada söylemem belki çok anlamlı değil ama işte belki ekoli gibi duymakta yarar var. Klebsiella, bakter gibi. Bunlarda da belirli grup antibiyotiklere özellikle geniş spektrumlu e, yani e, birçok bakteriyi öldürme kapasitesine sahip antibiyotiklere dirençte artış olduğu e, gösterilmiş. Gene toplum kaynaklı bir bakterimiz var. E, pneumokok diyoruz Zatürre'nin önemli etkenlerinden. E, bu bakterinin de artışını e, pandemiz özellikle kapanma sonrası bu bakteriye bağlı enfeksiyonlarda artış olduğu tabii ki o bölgedeki bakterilerin direnç yüzdelerine göre buna bağlı direncin de bakteri enfeksiyonlarındaki artışla beraber daha fazla saptandığına ileri süren yayınlar var. Covid bu anlamda ee, çok yönlü bir etkisi oldu. Bir de tabii ki COVID sırasında e, sağlık harcamalarının ve önlemlerin çoğunun e, COVID'e yönlenmesi e, diğer önemli sağlık problemlerinin birazcık geride kalmasına da sebep oldu. Bu da yani önlemlerde gevşemeler de söz konusu oldu. Bütçe kaynaklı ya da başka kaynaklı bunlar da gene direnci tetiklediği ileri sürülüyor. Bu antibiyotik direncinin mekanizmasından biraz bahsettik. Hı. Çeşitli nedenler buna yol açıyor. Onları da vurgu yaptınız. Tabi antibiyotiklerin ezbere ve gereksiz kullanım örneği bir viral enfeksiyonda tanıya gidilmezse eğer ezbere kendisine hiç etkili olmayan virüslere etkili olmak için antibiyotik kullanımı bunu yaygınlaştırması dirençli bakterilerin oluşumunda ki nedenlerden bir tanesi bu slaytı bulamıyorum ne yazık ki bir 10 seneden önce falan kullanmıştım bulsam onu başka toplantılarda kullanacağım Brezilya'dan bir fotoğrafdı bu ve Ezel'in fotoğrafı bu hafta Tetrasiklin kampanyası yapıyoruz diye Tetrasik'te <gülüyor> indirim varmış ee, yani onu ne yazık ki bulamıyorum ama e, bir arayacağım yani. Böyle bir bir dönem peynir ekmek gibi e, ezbere oldu. Evet. Ama ülkemizde bildiğim kadarıyla bu durumun ciddiyeti anlaşıldı ve ciddi bir kısıtlama var değil mi? Antibiyotik e, aslında e, tam ona e, değinmek istiyordum ben de. E, Türkiye bu anlamda epey yol kat etmiş bir ülke. E, her Bütün bunlara rağmen e, direnç oranları ülkemizde çok yüksek. Yani evet. e, bugün e, dünyada e, biraz sonra belki de e, antibiyotik direnci nasıl önlenebilir? Evet. Başta tabii e, bu paydaşlardan bir tanesi politika üreticileri ve e, uygun planların uygulandığından e, emin olması gerekiyor politikacıların ve sürveyans yani direncin e, bir ülkede bir bölgede ne düzeyde olduğunun bilinmesi uygun aksiyonları geliştirmek açısından çok önemli. Türkiye 2010 yılından bu yana Ulusal antimikrobiyal direnç Sürveyansı'nı düzenli olarak uygulayan bir ülke yaklaşık 70 civarında büyük kapasiteli hastane bu ağa veri yollayarak bakterilerdeki direnç durumunu bildiriyor. Ve son 4 yıldan bu yana da bu veriler uluslararası bir ağ aktarılıyor. Bu da Sezar Ağı diyoruz. Doğu Avrupa, Orta Middle East <gülüyor> Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerini içine alan bir antimikrobiyal direnç sürveyans ağı. Dolayısıyla biz bugün aslında e, Türkiye olarak e, direnç e, durumumuzu biliyoruz önemli bakterilerde. Bunların bir kısmı e, toplum kökenli bakteri, bir kısmı hastanelerde yaygın olan bakteriler. Dolayısıyla bu durumu bilmek aslında çok önemli ve e, bunun için de e, sağlık otoriteleri... E, ne sıl bir e, önleme metodu, önleme metotları geliştireceğini e, belirliyor ve bu e, kapsamda özellikle hastane ortamında antibiyotikler, özellikle geniş spektrumlu antibiyotikler, o konunun uzmanı doktorun onayı olmadan reçete edilemiyor. Örneğin yoğun bakımda yatan bir hasta var, çok dirençli bir bakteriyle enfeksiyon gelişmiş. Ee, ve e, doktor e, ona e, çok geniş spektrumlu bir antibiyotik verecek. Mesela işte karbapenem. Bunun için enfeksiyon ünitesinden e, ki doktorlardan onay alması gerekli. Bu ne demek? Antibiyotik kullanımını iyi bilen bir hekimin bu konuda onay vermesi. Yoksa her önüne gelen hekim geniş spektrumlu bir antibiyotiği reçete Edemiyor. Toplumda bu nasıl karşılık buluyor? E, toplumda da eczaneye gittiğinizde kolay kolay antibiyotik alamıyorsunuz reçetesiz. Reçetesiz antibiyotik. Bunlar çok önemli. Antibiyotik tüketiminin azaltılması ve doğru antibiyotik ki başlıca nedenleri, antibiyotik dirençinin yükselmesinin. Ama maalesef hala e, bunun dışında çok önemli bir e, önlemde, etkin bir yöntem olan hijyenin sağlanmasında hala çok büyük sorunlar var. Hastane bazlı ya da toplum bazlı bakarsak bir kere el hijyeni enfeksiyonların önlenmesinde. Önce enfeksiyonu önleyeceksiniz. Sağlık çalışanlarının ve toplumda da kişilerin el hijyenine önem göstermeleri dirençli bakterilerin kişiden kişiye ya da evet. cansız objelere bulaşmasını önleyecek en en önemli aksiyonlardan bir tanesi. Bunu sağladığımız gün herhalde bayağı yol almış olacağız. Peki bu, bu yapılması gerekenler bireysel anlamda ya da sağlık sektörü alınında. Bunları biraz daha konuşacağız ama şu Türkiye'de 2010'dan beri yapılan ve ülke çapında 70 büyük hastanede yaklaşık 70 hastanede e, sürdülen süveyanslar. ilginç olan bir şey var mı çıkan sonuçlar? Yani e, burada e, yurt dışında olandan daha farklı bir direnç e, profili e, ya da oranı çıkıyor mu? Ya da zaman içinde azalıyor mu bu direnç? Şöyle başlıkları? söyleyeyim. E, yani e, aslında Avrupa'yı iki bölgeye ayırırsak e, işte Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi işte üç ülke artı demin dediğim Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri bizim de içinde olduğumuz. Aslında bu bölgeyi şöyle gözümüzün önüne getirirsek güney ülkelerinde bu Avrupa kıtasının ve Doğu Avrupa'nın güneyinde kalan ülkelerde direnç maalesef direnç patenleri belirli bakterilerde benzer ve yüksek. Türkiye'de bunlardan biri ve hatta en yüksek olanlardan biri. Bu özellikle Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin çok önemli gördüğü 5-6 patojen var. Fırsatçı patojen, bakteri, 5-6 bakteri. Bunlardaki direnç oranlarına baktığımızda Türkiye'de bu oranlar çok yüksek ee, örneğin, <gülüyor> adı geçiyor bu antibiyotiğin, karbapenem dediğimiz zaman çok etkili bir antibiyotik aslında. Kuzey ülkelerinde, mesela bu antibiyotiğe dirençli bakteri yokken, bizde e, örneğin işte sıklıkla enfeksiyona neden olan bakterilerde yüzde lerin yüzde 60'ların üzerinde bu antibiyotiğe direnç var. Gene çok yüksek, çok yüksek. Ee, gene bir başka grup bakteride, hmm, örneğin e, kinolon grubu antibiyotiklere direnç gene Türkiye'de çok yüksek. Birazcık özetledik. Toplum kaynaklı zatüre yapan bir mikrop. Mesela bu penisilinle tedavi edilebilecek Hı. bir mikrop. Ama Türkiye'de %50'den fazlası dirençli penisilin grubu antibiyotikleri. Peki bu, bu sürveyans yapılıyor 2010'dan beri. Bir takım önlemler, eczanelerde artık eskisi gibi böyle peynir ekmek gibi levlebi alır gibi antibiyotik alınamıyor. Bütün bu önlemler sonucunda bu sorun biraz azalmadı mı? Böyle bir azalma gözlenmiyor şimdi, mi? Şu anda e, bu konuda e, yani net olarak e, direncin düştüğünü söyleyebileceğim, evet. özellikle bu tehlikeli, Riskli bakteriler yönünden e, çok büyük bir yol alınmış değil. değil. Peki. Değil. Ayşe sorun var mı bir müzik arasında? Müzik arasından sonra sorayım. Bir de yeni antibiyotikleri konuşalım. Bu kadar evet. direnç konuştuk. Şimdi yenilerini tamam. de konuşalım. Peki. Ee, 5 Ocak 2024 tarihinde önce sağlık programında ikinci müzik arasında klasik bir parça dinleyeceğiz. Hatta Franklin'den Respect. Ya, pardon <gülüyor> Think. Think ismini parça. <gülüyor> 5 Ocak 2024 2024 yılının ilk programında önemli bir konuyu ve konu ağırlıyoruz Profesör Doktor Ufuk Hasdemir'den. Antibiyotik direnci sorunu tartışmaktayız, konuşmaktayız, öğrenmekteyiz kendisinden. Evet 95. <gülüyor> soru açık önce sağlık programında ve bu programın son bölümüne girdiğimizde Sayın Hasdemir'e ilk soruyu Ayşegül'e yönelsin isterseniz. Evet. evet e, bir önceki ee, bölümümüzden bir soruyu taşıyalım buraya. Antibiyotik direncinin çok konuştuk. Yeni antibiyotikler yok mu? Geni spektrumlu antibiyotikler yolda mı? Ee, Ayşegül Hanım gerçekten bu soruya e, şey cevap veremeyeceğim. Olumlu bir cevap veremeyeceğim. Çünkü e, antibiyotiklerin altın çağını geride bıraktık aslında. Şimdi bir hani Post antibiyotik bölüm dönemine giriyoruz, girdik. Hatta yeni antibiyotik e, keşfini bir yana bırakın e, artık eski antibiyotiklerden medet umar hale geldik. Ve Zamanında keşfedildiği zamanlarda e, bazı e, kullanımdaki e, değişik uygulamalar nedeniyle e, kendilerine çok alan bulamayan bazı antibiyotikler Bugün tekrar değerlendirildiler ve uygun kullanım metotlarıyla e, bunlardan medet umulmaya çalışıldı ve gerçekten de etkili oldular. Mesela böyle bir antibiyotik siz de yakından bilirsiniz. Kolistin oldukça eski bir antibiyotik. E, o dönemde e, toksik etkileri nedeniyle kullanılmazken bugünkü e, düzenlemelerle e, toksik etkileri e, olmayacak Olabilir. şekilde yaygın olarak e, kullanılıyorlar. E, fakat tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kullanıma girmesiyle beraber örneğin bu antibiyotin eski antibiyotin hemen dirençli izolatlarda karşımıza çıkıyor. E, Valla benim bile bildiğim kadarıyla e, en son e, keşfedilen yeni antibiyotik olarak keşfedilen işte demin söylediğim 2005'te FDA onayı almış Daptomisin e, e, hipopeptid antibiyotikler. E, Tabi e, bazı eski antibiyotiklerin yeniden kullanımı söz konusu. Bir de e, çok önemli bir e, gelişme diyeyim. E, direncin mekanizmasından çok söz etmedik ama evet, evet, e, özellikle bu e, baş etmekte zorlandığımız direnç mekanizmalarından biri, bakteriler antibiyotiği parçalayacak bir madde üretiyorlar. Böylece ölmüyorlar antibiyotik varlığında. Bu maddelere bakterilerin ürettiği bu maddelere beta-laktamaz diyoruz. Ve şu anda... Ee, antibiyotik üreticisi üreticileri bu betalaktamaz inibitörleri geliştiriyorlar. Yani bakterinin ürettiği bu maddeyi etkisiz hale getirip Hı. antibiyotikle kombine halde bunu verdiğinde <gülüyor> antibiyotik etkisini göstersin. Bu amaçla geliştirilmiş yeni betelaktamaz inibitörlerinin Betelaktam antibiyotiklerle kombine şekilde kullanılması da e, tedavi stratejilerinden biri dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde. Ama e, tabi e, bunlara karşı da bakteri strateji geliştiriyor. Bir iki tane mutant varsa arada onlar seçiliyor ve eğer yayılabiliyorsa da rahatlıkla demin dediğimiz yollarla bir süre sonra o bölgede o antibiyotik e, kombinasyonuna da dirençli bakteriler e, can sıkmaya başlıyorlar. O antibiyotiklerin altın çağı dediğim ve böyle e, üçüncü kuşak seforosporinlerin e, çıkmaya başladığı dönemde filan çeşitli toplantılarda direnç konusu ele alındığında yıllar önce İstanbul Tıfıklısı'nın çok sevilen hocalarından Prof. Demir Tiryaki'nin Buradan bir merhaba demiş olurum Demir abiye de. Kendisi hep bir şey derdi ya üçüncü kuşak seforosporinler işte de, de bakteriler yirminci kuşak ileride 50 sene sonra çıkacak yirminci kuşak seforosporinlere bile direnmeyi direnci biliyorlar aslında derdi. Yani bakterilerin hep tıptan insan eliyle yaratılan bir takım çözümlerden hep bir adım önde olduğunu bakterilerin de kendi hayatını, kendi canını kurtarmak için böyle antibiyotiklere direnç e, mekanizmaları geliştirildiğinden bahsederdi. Şu anda Türkiye'de olmayan ama Avrupa'da olan antibiyotik var mı? Ya da işte ee, yani bizim dışarıdan getirtmek zorunda kaldığımız bazı yoğun bakımları. Evet. Yani şu anda sefileratol e, sefalosporin e, grubu antibiyotikler o da girmek üzere Türkiye'de. Evet. İmipenem, relebaktam işte bir betalaktamaz inibütör kombinasyonuyla bir betalaktam karbapenem antibiyotik imipenem artı relebaktam. Ee, yani relebaktam bakterinin enzimini etkisizleşti, et, etkisiz hale getiriyor ve antibiyotik de bakteriyi öldürüyor. Ee, bilebildiğim kadarıyla yani bu e, önemli tedavi seçenekleri arasında son sözü yine Ayşegül'e bırakacağım son soruları ama ben arada direncin dışına çıkma antibiyotiklerle bu kadar yoğun çalışan birisi olarak bir şey sormak istiyorum işte betelaklamazı etkili betelaklamazı inhibitörü olan bir takım ek maddeler vererekten antibiyotiğin etkili olması sağlanmaya çalışıyor dedim peki antibiyotik kullanırken bizde peynir ekmek gibi yanında her zaman probiyotik verilmeye başlandı bu konuda ne düşünüyorsun? Yani e, öyle bir şey ki probiyotikler ilaç kapsamında değil galiba değil mi? Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlanmıyor onlar. E, yanlış bir şey söylemiyorum. Yani, bu konuda e, çok e, ilgim olduğunu söyleyemeyiz. Yani gerekli mi bu kadar yoksa birazcık e, şey, abartılıyor mu e, antibiyotiklerin? antibiyotiklerin antibiyotik, eskiden bir vitamin vardı antibiyotin yanında biliyorsunuz. <gülüyor> C vitamini falan verilirdi ya da vitamin kompleksleri. Ee, gerekli yani. bir şeydi ama. Şimdi de sanıyorum bir probiyotik, buyurun antibiyotiğinizi ve probiyotinizi. Bu da biraz abartılan bir konu değil düşünüyorum, bilmiyorum. Yorumlar. Yani o konuda da sadece söyleyebileceğim benim düşüncem, çok bilgim olmamakla beraber, özellikle bu mikrobiyom çalışmalarının çok revaçta olması, bioinformatiğin ve bütün canlıların tüm genom analizlerinin yapılıp Bizim hangi mikroplarla kolonize olduğumuzun anlaşılması bu tip şeyleri e, getiriyor. getirdi ve de tabii endüstri bunu bırakır mı? Hani, evet. <gülüyor> aslında antibiyotik için de aynı şey söz konusu. Evet, evet. Yani bu yönü konuşmaya vaktimiz kalır mı bilmiyorum. Çünkü yani Batı tabii ana e, şeyi bu işin e, yürücüsü. İlaç sektörünün, işte probiyotik sektörünün hepsinin. Dolayısıyla e, antibiyotik dışı e, gelişmelere karşı e, gelişmelerde dünya bugün ne durumda dersek başka şey var mı alternatif şeyler? E, orada da aslında ne bileyim işte Rusya'da yürütülen faş terapisi çalışmaları evet. ya da ee, şeyler, e, antimikrobiyal peptitler, farklı bir grup e, ilaç. Bunlar da toksik etkileri olduğu ileri sürülüyor ve daha e, böyle bir kullanım alanı bulamadılar enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde. Ama sonuçta baktığımızda tabii bu e, antibiyotik e, kısmını elinde tutan büyükte bir sektör var. E, yani bunların e, sonuna kadar bu antibiyotik satışını Kullanacaklarına da kişisel evet. olarak düşünüyorum. Yani burada da şüphelerim yok değil. Evet. benim elbette, kişisel düşüncem. Şu Rusya'da falan uygulanan hakikaten o ülkede Rusya'da çok gündemde de ve faş kullanımı. Yani vir, bakterileri öldüren virüslerin kullanımı tedavi amaçlı değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. Evet. evet bir yaklaşımda var. Evet Ayşegül programın sonuna doğru gelirken söz sende. Evet biraz daha e, genel soruları soracağım. Antibiyotik direncinin haricinde de iki mikrobiyoloğa. E, aşılar felç yapar mı? Ya evet bu, bu konu çok önemli. İyi ki açtın. E, çünkü e, dediklerinin yüzde sekseni e, gerçek dışı bilgilerden oluşan, e, utanmadan sallayan bir e, meslektaşımız diyeyim ya da bir öğretim üyesi. Böyle bir konuyu gündeme getirdi. papiloma HPV aşılarının kızlarda bel altından itibaren felç yol açtığını söyledi. Sakın yaptırmayın dedi. Şimdi dünyada bu aşıyı bizde yapılmıyor henüz ama yapılması için gündeme için çabalar var. Ama bu aşıyı bir süreden beri sistematik olarak genç çocuklarına, kız ve erkeklere uygulayan Avustralya gibi ülkelerde rahim ağzı kanserinde çok net bir azalma görüldü kansere karşı bir aşı olarak kabul edilmesi lazım bunun. E, ve söylediklerinin e, tamamı yalan. E, i̇nşallah duyulur, hukuki bir süreçle beni dava ederler de böylece bunu dinlendirme <gülüyor> dinlendirme fırsatı bulurum böyle şeyde e, farklı platformlarda. E, bir keresinde e, grip toplantısında bir tartışma oluyordu televizyonda. E, Almanya grip hiç kullanmıyor dedi. Tarihi falan var bende yani not aldım. CNN'de olan bir e, programda. E, o işte internet diye bir şey var. O anda hemen e, baktım. E, o gün için kendisinin Almanya hiç grip aşısı kullanmıyor dediği günde Almanya'da Max Blankens'in verisi 20 milyon doz grip aşısı kullanmıştı. Almanya'da seneye bu dozu arttırmalıyız o miktar diyordu. Yani söylediklerinin tamamı yalan dolan kolesterol ilaçlarına ait söylediği e, e, bütün bilgiler hatalı ve yanlış. Bu nedenle e, kolesterol kull ilaçlarını kullanmayı bırakan ve bu nedenle ciddi sağlık sorunları yaşayan e, ciddi ama gerçekten sağlık sorunu yaşayan insanlar oldu. Yani e, onun için e, hani e, böyle bir laf vardır. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, bin akıllı çıkaramamış. Bu da öyle bir şey. Şimdi papilomasına tartışılır hale getiriyor. Bu çok absürt bir şey. Yani dünya verileri var. E, bilmiyorum çok konuştum galiba. Ufu sözü bırakıp yok rica ederim benim e, bu konuda e, Selim hocamın e, şeyi ortada hepimiz çok e, biliyoruz aşı konusunda benim antibiyotik direnciyle aşı arasında bir bazı bekirse evet. e, evet, evet. o noktada hani önlemlerden bahsediyoruz antibiyotik direncini nasıl önleriz işte e, tüketimi azaltalım e, hekim kontrolünde ve hekimin önerdiği Şekil ve sürede mutlaka kullanalım. Ve bir diğer faktör hijyen ve sanitasyon koşullarını sağlayalım. Bir diğeri de aşı olalım. Yani aşı olduğumuz zaman belli enfeksiyonlara yakalanmayacağız. O enfeksiyonların tetiklediği dirençli bakteri enfeksiyonları da vücudumuzda gelişmeyecek. Ki bunun en iyi örneğini COVID sonrası ya da grip sonrası. İşte bakteriyel enfeksiyonlarda e, görüyoruz. Aşı o anlamda e, özellikle e, grip aşısı, pneumokok aşısı ki pneumokok bugün Türkiye'de hakikaten belirli yaş üstünde ki insanlarda e, başlıca ölüm aşılanmayan kişilerde ölüm nedenlerinden biri ve de bir nedeni de antibiyotik direnci. Çünkü e, bizdeki pneumokoklar maalesef dirençli pneumokoklar. Dolayısıyla aşı Bizi bütün bunlardan koruyacak önemli bir önlem antibiyotik direnci açısından da. Evet, evet Aşegül. Antibiyotik dirençleri konusunda acaba aklımıza gelen başka bir soru var mı? Ufuk Hoca'yı bulmuşken sorabileceğimiz, öğrenebileceğimiz diye düşünüyorum. Mekanizmalarını biraz konuştuk. Bireysel olarak yapacaklarımızı gerçekten aşılama... Antimikrobiyel direnç sorununun da bir çözümü olarak e, gündemde dünyada buna ait e, raporlar, yayınlar çıkmakta. Bunu biliyoruz. Evet, antibiyotik konusu. Evet, Ayşegül. Bir antibiyotik e, direncine yol açan, e, gereksiz antibiyotik kullanımı e, en çok hangi tanılarda kullanılıyor? Hekimler hangi tanılarda gereksiz antibiyotik kullanımı yapıyorlar? E, üst solunum yolu enfeksiyonları mı? Ee, nerelerde biz aslında biraz da çuvaldık kendimize batıralım hekimler olarak ee, nerelerde gereksiz antibiyotik kullanımı e, da bulunuyoruz veya Kesinlikle. hangi tetkikleri yapsak e, bu gereksiz antibiyotik kullanımından uzaklaşırız evet. tabi tetkikler de bir maliyet sağlık ekonomisi boyutu da var bunun yani buralarda biz neler yapabiliriz biraz hekim boyutunu da konuşursak aslında çok önemli bir noktaya değindiniz Ayşegül. Gerçekten ben de bunu başlangıçta da örnek verecektim. Üst solunum yolu enfeksiyonları aslında hekimlerin en fazla antibiyotik reçetelediği enfeksiyonlardan bir tanesi. Hal böyleyken burada aslında dinleyicilerimizin de bunu duymalarını gerçekten isterim. Ee, üst solunum yola enfeksiyonlarının siz de çok iyi bildiğiniz gibi yüzde 95'inden biliyoruz ki virüsler sorumlu. Başta da söylediğimiz gibi virüsler antibiyotiklerden etkilenmiyor. Virüsler başka bir grup canlı. Sadece yüzde beşinden bakteriler. Bakteriler ki bunların içinde de bir tane bakteri var çok iyi bildiğimiz ee, aslında toplumda bu konuda bilgi sahibi e, beta. Denilen bakteri, beta hemolitik A grubu streptokok. Şimdi aslında bu çok basit bir testle bu enfeksiyonun önce bakteriyel olup olmadığının anlaşılması lazım. Evet. Özellikle genç yetişkinlerde üst solunum yola enfeksiyonunda bir antijen testi ya da bir kültürle bakteri gelse yani bir beta enfeksiyonuysa bunun mutlaka ayırt edilmesi ve burada da mutlaka antibiyotik verilmesi gerekiyor. Çünkü bu beta denilen bakteri antibiyotikle tedavi edilmezse ileride ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Ama geri kalan %95 aslında hiçbir bakterinin olmadığı, virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar ve siz daha iyi bilirsiniz arasında aslında klinik olarak da biraz kendilerini farklı e, gösterirler viral enfeksiyonlarla bakteriyel enfeksiyonlar. Dolayısıyla e, hekimlerin de burada e, bir kültür yaptırmaları ya da bir antijen testiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bakteriyel viral ayırımını yapmaları. Yine idrar yolu enfeksiyonları. Ben tabii bir e, laboratuvarcıyım, mikrobioloğum. Aslında burada paydaşlar arasında tabii ki e, kişiler olarak bizlere, ha, sağlık çalışanlarına, politika üreticilerine, antibiyotik direncinin önlenmesinde hepimize roller düşüyor. Sağlık kesiminde sadece reçete yazan hekimler dışında sağlık çalışanlarının hijyeni ve laboratuvarcı olarak bizlerin de ee, hızlı bir e, direnç sonucunu hekime ulaştırmamız gerekiyor. Yani e, bir idrar yolu enfeksiyonunda e, ya da bir kan enfeksiyonunda, ciddi bir enfeksiyonda hekim bir an önce laboratuvardan şeyi bekliyor. Bu bakteri benim kullandığım, başladığım antibiyotiğe duyarlı mı, dirençli mi? Ben bunun sonucunu beş gün sonra verirsem, ne o hekimin işine yarıyor ne de hastanın tabii ki dolayısıyla. O yüzden laboratuvarlar da o şekilde yapılanmalı ki laboratuvarcılar için. Hani önemli bir paydaşı bu şeyin, olayın. Biz de çabuk sonuç vermeliyiz ve de ayırt etmeliyiz. Viral mı, parazital mi, Aha. bakteriyel mi? En yaygın olarak görülen solunum yolu enfeksiyonları özellikle şu kış aylarında hani grip'in, COVID'in yaygın olduğunu söylendiği. E, bu dönemde e, özellikle çocuklarda oluşabilen solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun viral olduğunu ve bunlarda ezbere antibiyotik kullanımının hem bir işe yaramayacağını hem de ileride e, antibiyotik dirençli bakteri sorununu çıkaracağını e, hem kendileri hem toplum için bir olumsuzluk yaratacağını unutmamak lazım ve gerçekten de hekimlerin bir hızlı testlen, en azından bir bakteri virüs ayrımını yapmasının herhalde yararı olacaktır. Bu da önemli bir nokta. Evet programın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Bize vakit Biz ayırdığın, Teşekkür için. Katıldığın <gülüyor> için, verdiğin bilgiler için. Şey tabii tabii var. lütfen. lütfen. E, bu şeyi söyleyecektim. Özellikle tek sağlık yaklaşımında evet. Yani e, antibiyotik direncinin yayılmasında bir diğer önemli etmen, e, bu da e, Birleşmiş Milletler'in e, yeni raporlarında da özellikle üzerinde duruluyor, e, antibiyotik üreticileri ve ekosistemin antibiyotik atıklarıyla kirlenmesi. Dolayısıyla e, bu e, gezegenin, hayvanların, bitkilerin ve bizim, bizim, ee, sağlığımız için gezegenimizin tabii ki sağlığı için e, bütün bu antibiyotik e, direnciyle mücadele yöntemlerini toplumun bütün katmanlarına yayma, eğitim sizin yaptığınız gibi farkındalık programları çok önemli. Davetiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, Selim hocamla ve Gül hocayla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ufuk Teşekkür. bütün anlattıklarımın verdiğim bilgiler için. Şimdi son müzik parçasını tanıtıp sözü Ayşegül'e bırakacağım ama herkese iyi hafta sonları derken sizlere bir yumuşak bir parçayla, Dean ile baş başa bırakayım, Sway isimli parça seslendirecek. Sevgili dinleyiciler, antibiyotiklerin önemini, antibiyotik direnç sorununun ciddiyetini tartıştık. Ama yine de araya sıkıştıracağım. Papillomaşisi felç yapmaz, papillomaşisi hayat kurtarır. Böyle e, iddialar ve aşılar üzerinde gerçekle ilgisi olmayan yalan bilgileri verenlerin bilgilerine rağbet etmeyin. Ne dediklerinin tartışılacak, e, hani doğrulanacak bir tarafı yok. Abuk sabuk, ipe sapa gelmez e, gerçekten e, gerçek dışı bilgileri aktarıyorlar. Lütfen e, bu konunun uzmanlarıyla konuşup kararınızı öyle verin. Çocuklarınızı e, bir e, rahim ağzı kanserinden korumak için elimizde bir aşı var aşı kötüdür diyerekten insanları aşıdan soğutmakta büyük sorumsuzluktur. Ee, akıl sağlığından şüphelenilen bir yaklaşımdır. Peki ben burada bırakayım size Din Martin'le baş başa. Ufuk tekrar teşekkürler. Her teşekkür eder. Herkese yakınmaları söz Ayşegül'de diyeceğim. Buyur Güzel hafta sonları. Çok teşekkür ederiz Ufuk hocam tatıldığınız için. Ben de bir sergi haberi vereyim. Ee, biz sağlıkçılar e, 6 Şubat'tan beri e, Antakya ve deprem bölgesiyle çok ilişkideyiz. 6 Ocak'ta da İfzak'ta Beyoğlu'nda Antakya Sanat Derneği'nin bir fotoğraf sergisi açılacak. Bizler de orada olacağız. Bu fotoğraf sergisi de ilginize açıktır sevgili dinleyiciler. Çok teşekkürler. Çeşitli duyurularla programın sonunu <gülüyor> getirmiş olduk. Herkese tekrar iyi Sonra sonları. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. İyi günler.